Boş Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Independent'den Luis Boyle'un haberine göre yeni bir araştırma dünyadaki plastik kirliliğinin yarısından azını temizlemek için her yıl 1 milyar insanın çalışması gerektiğini ortaya koydu. Toronto Üniversitesi'nden çevre bilimciler dünyanın nehirlerine, göllerine ve okyanuslarına giren plastik atıkları engellemek için gereken çalışmanın muazzam boyutu hakkında uyarılarda bulundu. Plastik kirliliği için çevresel olarak kabul edilebilir sınırlar belirlenmediği için ekip 2010'da okyanuslara giren tahmineye atık miktarı üzerinden hedef senaryosunu 8 milyon ton olarak belirledi. Science'ta yayınlanan araştırma makalesine göre şu anda her yıl 24 ile 34 milyon ton arasında plastik atık su ekosistemlerine giriyor. Araştırmacılar plastik atıkları azaltmak için üç temel stratejiyi değerlendirdi. Ürünlerin yasaklanması ve üretiminin azaltılması. Plastik atık yönetiminin iyileştirilmesi ve düzenli temizlikler. Çalışmada yer alan Chelsea Rochman şunları söyledi. Küresel toplum plastik ekonomisinde köklü bir dönüşüm geliştirerek daha önce geri dönüştürmemiş plastik üretim miktarını azaltmalı ve plastik materyalleri nasıl kullanıp ortadan kaldıracağımızı tekrar düşünmeli. Avustralyalı yetkililer, ülkenin şimdiye kadar yaşadığı en kötü balina ölümlerinin sonucunda kıyıya vuran yüzlerce ölü balinayı imha etmeye çalışıyor. Newsweek'in aktardığına göre balina ölüleriyle beslenmeye başlayan köpek balıklarında artış var. Köpek balıklarının ölü bir balinayı yediğine dair hali hazırda kanıtlar bulunduğu söyleniyor. Tuzla ve sodalı yapısı nedeniyle İnci kefali balığı dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü'nde 2018 yılında Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi'nin eğitim dalışları sırasında yeni bir tür keşfedilmişti. Dalış eğitmeni ve rehber Serkan Ök'ün yaptığı dalış sırasında Van Gölü'nde bulunan yeni bir canlı görüntülendi Serkan Ök. Uzun yıllar Tahsin Ceylan'la birlikte Van Gölü'nde keşifler yapıyoruz. 1958 yılında batan Rus batığı ve mikrobiyalit gibi birçok keşfe imza attık dedi. Ök her dalış noktamızı ve öncekinden farklı seçmeye gayret gösteriyoruz. Van Gölü'nün sırları olduğuna inanıyoruz. Son dalışlarımızdan birinde farklı bir türe rastladık. Bunun hakkında pek bir bilgimiz yok. Gerekli makamlara ve üniversitelere bu görüntüleri gönderdik. Onlardan gelecek açıklamaları bekliyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Bu nasıl bir tür? Evrimleşmiş farklı bir böcek mi yoksa balık mı? Çok emin değiliz. Umarım bilim insanları bu görüntüden sonra bizi de aydınlatır ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 15 Ekim'den sonra Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümünde göle girilmeyeceğini duyurdu. Salda ve çevresinde yapılaşmayı da yasakladıklarını söyleyen kurum bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınında araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik dedi. Kurum, saldanın korunması için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurumu'nun tavsiyelerine uygulamaya geçirdiklerini ifade etti. Antalya'nın Kepez ilçesinde imar çalışması kapsamında bir inşaatın sınırı içinde kalan 1500 metrekare arazi içinde 50 yıllık 42 adet meyveli zeytin ağacının kepçeyle yıkılması tepkiye neden oldu. Göçerler Mahallesi'ndeki 60 yaşındaki Fatma Yavuz'un On dönümlük arazinin bir bölümü imar çalışmaları kapsamında yakındaki bir inşaatın alanına kaydı. İddiaya göre inşaat alanının yer sahibinin olduğu önceki gün öğlen saatlerinde sınırlar içinde kalan arazide kepçeyle çalışma yaptı. Yavuz ve yakınlarının evde olmadığı esnada araziye giren şahıs dikili olan 42 zeytin, 2 harnup, 1 dut, 2 nar ve 1 asma ağaçlarını yerinden kökledi. 50 yıllık zeytin ağaçları hem köklendi hem parçalandı. Yıkılan ağaçların görüntülenmesini yapan aile konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan İncil Altı'nın imara açılması yönündeki adımlar devam ediyor. Mahkemenin verdiği tarım arazisi kararıyla iptal olan yapılaşma planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme sonucunda yok sayıldı. İl Toprak Koruma Kurulu Burası tarım alanı olmaktan çıktığı yönünde bir kararı imza atarak incir Altı'nın imara açılması yönünde onay kararı verdi. Tımop Ziraat Mühendisleri Odası ise kurulun kararına şerh koydu. Ege postasından Tenzile Aşçı'ya konuşan Tımop Ziraat Mühendisleri Odası eski başkanı Ferdan Çiftçi, Mahkeme kararını hatırlatarak tarım alanı değil demekle gerçek değişmiyor dedi. Çiftçi o alanla ilgili dava expo planlaması sürecinde benim dönemimde açılmıştı ve araziyle ilgili tarım alanı diye kesinleşmiş bir karar var ortada. Ortada bir mahkeme kararı varken bu alanın tarımsal niteliği de duruyorken tarım alanı dil demekle gerçek değişmiyor dedi. Çiftçi daha önce de İl Toprak Koruma Kurulu burası ile ilgili imara uygun karar vermişti. Mahkeme tarım alanı demişti. Bu karar neticesinde çalışmalar durdurulmuştu. Ama bugün yine mahkeme kararına rağmen İl Toprak Kurulu aynı kararı alıyor. Yani kurul mahkeme kararını çiğniyor. Alanın kamu yararı kararı alınarak plana açılması isteniyor. Ancak buradaki kamu yararı alanın zaten tarım arazisi olarak kalması diye konuştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik